İnşallah. Bu kardeşimiz diyor ki burada selamünaleyküm Aleyküm. Bazı kişilerin bazı kişilerin gazı çok oluyor. Yani bu gaz bazen namazda bazen Kur'an okurken ya da ibadet ederken çıkabiliyor. Ne yapması lazım? Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi sellem Eğer hakikaten bu e, Kişinin, kişinin soru sorduğu gibi bu karnında devamlı e, gaz istimrar ediyorsa ve bu bir hastalık ise tıpkı bir mesela çiş hastalığına yakalanan veyahutta kadınlardan e, istihaza kanına yakalan yakalan kadınlar. Mesela kadın istihaza kanı iken İstihaza kanlı iken her namaz vakti geldiği zaman orada abdest alıp namaza duracak ve namaz esnasında kan akarsa bile namazı sahiptir. Veya hatta mesela e, Sürüs Elbol deniliyor yani mesela e, çiş hastalığı var kişinin yani hiç ne hiç devamlı e, zekerden damla damla damla akıyor yani hiç böyle hiç durmuyor ve bu bir hastalıktır. Dolayısıyla bu çiş hastalığı olan bir kişi namazın vakti girdiği zaman abdest alacak. Abdest alıp işte o an için namaza girecek ve namaz esnasında bu hastalık olduğu için namaz esnasında damla damla akarsa bile namazı namazı orada abdesti her ne kadar damla aktıysa da abdest bozulmuyor. Namazı sahihtir. Niçin? Çünkü bu bir hastalıktır ve bu hastalık onu o kişi için özür olduğu için burada Allah Celle Celaluhu o özrü şer'i olarak kabul ediyor çünkü ayet-i kerimede diyor ki Allah Celle Celaluhu itte kullâh mâstatâtûn tamam mı gücünüz nisbetinde edebileceğiniz kadar Allah'tan korkarak Allah'ın yasak ettiği şeylerden sakınınız tamam mı? veyahut Yahutta Allah Celle Celaluhu emirlerini yerine getiriniz Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu kişinin gücü üstünden bir şey istemiyor. Allah Celle Celaluhu'nun emretmiş olduğu ibadetler veyahut da yasak etmiş olduğu yasaklar insanın gücü çerçevesi içerisinde olduğu müddetçe mükellef veyahut da sorumluluk kılar. Ama onun gücü üstünde olursa Allah Celle Celaluhu onu sorumlu kırmıyor. Diğer bir ayet-i keyfine لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا اُسْعَهَا Tamam mı? Dolayısıyla burada Gaz devamlı karnı gazlı olan bir kişi aynen burada e, kadın istihaze kanına sahip olduğu zaman veyahutta çiş hastalığına yakalanan kişi gibi bu da aynen o şekilde. Eğer hakikaten bu devamlı bu şekildedir ve doktorlar tarafından bu işte bu bir hastalıktır ve tedavi yollarını almaya almasına ça, al, almasına rağmen, ayakta çalışmasına rağmen, tedbirler, sebeplere başvurmasına rağmen yine bu devam ediyor ve onun için hastalık olduğu için o zaman namazın vakti girdiği zaman abdest alıp namaza duraca Namaz esnasında o gaz çıkarsa o zaman abdesti şey namazı sahihtir. Ve o namazı kılmakla abdesti bozulmuyor. Ama eğer bu hastalık değil, özür şer'i özür sayılmıyor. Dolayısıyla e, gaz yani hava denen şey çıktığı zaman asıl itibariyle abdesti bozar. Çünkü önden ve arkadan gelen şeyler abdesti bozuyor. Ancak bazı alimler demişler ki, bu önden ve arkadan gelecek olan şeylerde abdest bozulur diyen alimler şu şekilde ihtilafa düşürür. Bazı alimler demişler ki önden gelen medih, vedi, menih, çiş tamam mı? Veyahut da kadınlar için hayz kanı. İşte bu kadınlar için beş, erkekler için dört. Erkekler için bu dört şey önden geldiği zaman abdesti bozar. Medih, Vedi, many, meni tamam mı? Ondan sonra çiş. Arkadan ise tamam mı? Dışkı veya hatta hava çıkarmak yani osruk atmak gibisi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz dinde din konusunda konuşulacağı zaman Ali Sattwast selam diyor ki la haya ef-din. Ay din, din konuşmak haya yoktur. Kadınlar gelip Ali Sattwast selam'a açık bir şekilde bu tür şeyler hakkında kadınlar soru sorarlarmış. Çünkü sormasa o din o dinde dininde cahil kalacak ve böylece e, yersiz bir şekilde ibadet yapmış olacak. Öbür tarafta bu erkekleri için, kadınlar içinse artı bu dört şeyin üzerinde artı hayız kanı. Bazı alimlerde hem bu kadınlar için 5 erkekler için 4'ün üzerinde diyorlar ki önden ve arkadan gelen her şey abdesti bozar. Yani mesela erkeğin zekerinden su inerse diyorlar ki abdest bozar. Veya kanının fercinden su gelirse ve özellikle kadın hamile ise biliyor yani kadın hamile olduğu zaman özellikle son aylarda olduğu zaman arada bir bazı kadınlar çok su kaybeder. Bazı kadınlar az yani artık kadının şeyine göre kadının hamilelik durumuna göre veyahutta yorgunluğuna göre bazı alimler şu gelen suyum abdesti bozmadığını söylüyorlar. Bazı alimler de abdesti bozar. Özellikle mesela Hanbeli fukahası Hanbeli mezhebine göre Hanbeli fukahası diyorlar ki önden ve arkadan gelen her şey abdesti bozar. Diğer alimler İmam Elbani ve o çizgide olan alimler diyorlar ki Önden kadınlar için önden Mezi, Vedi Tamam mı? Mezi, Vedi, Meni Çiş Ve Önden diyoruz. Ve hayız kanı. Bunlar abdesti bozar. Ama hamile olduğu zaman Fercinden Su akarsa Hamilelikten dolayı Diyorlar ki bu abdesti bozmaz diyorlar. Niçin? Çünkü Bu bir özürdür diyorlar. Ve özellikle ham ham kadın son aylarda ise yani dokuzuncu ayda veya 8 sekizinci ayda ama gerçi bazı kadınlar mesela altıncı ayda doğum yaparlar 7 ayda o düşüklük yaptıkları zaman bu yani anormal bir doğumdur bu. Ama normal bir doğum genelde işte sekiz buçuk aya girdiği zaman bazıları dokuz bazıları dokuz buçuk ay bile alabilir tamam mı? İşte o aylarda geldiği zaman hembeli fukası diyorlar ki işte bu su abdesti bozar çünkü önden geliyor. İmam Elbani ve çizgisinde olan alim diyorlar ki önden kadınlar için işte bu beş şeyden başka abdesti bozmaz diyorlar. Dolayısıyla bunlar özürden dolayı ister gaz olsun ister efendim çiş olsun ister istihaze kanı olsun bunlar şer'i özür olduğundan dolayı namaz geldiği zaman vaktinde abdest alacak ve namaz esnasında bu tür şeyler gelirse ve inerse abdesti, şey, namazı ve abdesti sahihtir. Alem. Halk arasında sesli gaz bırakmanın Lut aleyhisselam azgın kavminin çirkin ahlaklarından birisi olduğunu duydum. Doğru mudur? Lut, Lut aleyhisselamın kavminin öyle bir adeti varmış. Doğru mudur? Öyle bir duymuş. Ee, şimdi biliyorsunuz geçmiş ümmetlerin geçmiş ümmetlerin şeriatı ile son ümmetin şeriatı arasında fark var. Bizim şeriatımızın neshetmeyeni geçmiş ümmetlerden geçmiş ümmetlerin şeriatlarından bazı şeyleri bizim şeriatımız onları uygun görmüşse onları onlar bize caizdir. Bizim şeriatımız yani son şeriat Aleyhissat ve selamın şeriatı geçmiş ümmetlerin şeriatında bazı şeyleri yasaklamışsa yani neshetmişse onlarla amel etmek doğru değildir. Dolayısıyla bu Lut kavmi döneminde eğer onların şeriatında bu tür şeyler çirkin bir şey olarak gözüküyorsa bizim dinimizde bizim dinimizde yani şaraen bir sakıncası yoktur. Ancak örf adetlerde yani edep açısından ayıptır deniliyor. Yani mesela özellikle kadın ise mesela bir kadın bir mecliste mesela osruk atarsa toplumda örf toplumun örf adetlerine göre çok çok çok çok ayıp bir şeydir. Ama aynı toplumun örf adetinde erkek atarsa, usruk atarsa, kadınlara kadınlara nazaran biraz daha şeydir. Yani biraz daha normal geliyor. Ama ikisi aynı. Ama ikisi de ayıptır. Ama kadın daha çok ayıptır. <gülüyor> Öyle mi? Yani. Erkekler ondan biraz daha. Bazı toplumlarda, özellikle bedevi toplumda yani çöllerde yaşayan toplumlarda bu tür örf ve adetler gayet normaldir. Kadınlar da bu havayı çıkarır ve hiç ayıp görmüyorlar. Erkekler de hava çıkarır ve hiç ayıp görmüyorlar. Ve bunu nasıl anlıyoruz? Yani sahabe döneminde bazı şahıslar ve vesselam özellikle yatsı namazını Bazen geçirdirttiği geç, geciktirdiği zaman bazı şahıslar yatarmış. Ve buradaki uyku yani tam böyle yatarak değil de oturarak yatarmış. Ve hatta sırtını bir şeye dayamış. Ve burada işte %100 uyku abdesti bozar mı bozmaz mı? Acaba uykudan dolayı mı abdest bozulur yoksa uykuya daldıktan sonra belki arkadan bir ses yani bir hava çıkar Olacağından dolayı mı abdest verir? Burada alimler ne yapmışlar? İhtilafa düşmüşler. Bazıları demişler ki uyku yüzde yüz abdesti bozar her ne kadar arkadan hava çıkmazsa bile. Bazı alimler demişler ki hayır asıl asıl itibariyle abdesti bozan yüzde yüz sebep olan uyku değildir. Uykudan uyku, Uykuya dalacağı zaman arkasından hava çıkaracağı zaman işitmeyeceğinden dolayı tamam mı? O zaman uyanınca abdest alması gerekiyor. Dolayısıyla bizim şeriatımızda normal olarak şer'i yönden, din yönden osruk atmak haram değildir. Çünkü eğer o kişi osruk atmasa, hava çıkarmazsa o hava kişinin karnında şişme yapar. Karnını şişirir, karnına sıkıntı verir. Bu sıkıntı aynı zamanda kalbe vurur. Ee, akciğerlere vurur ve böylece insanlar o kişide hastalık oluşturur. Bu bizim dinimizde zarar, e, zararlıdır bu. Çünkü bizim dinimizde kişiye zarar verecek şeyi kullanmak caiz değildir. Örneğin sigara. Sigara zararlı olduğu için İslam şeriatı bunu haram kılmış. Her çeşit uyuşturuculuk İslam'da Müslüman insanlara zarar verdiği için İslam onu haram kılmış ve kullanmak kullanma zararlı olduğu için kullanmayı haram kılmış. Alkollü içkine o şekilde. Alkollü içki hem faydası var hem zararı var ama zararı faydasından daha çok olduğu için İslam şeriatı ne yapmıştır? Bunları haram kılmıştır. Dolayısıyla bu Allah Celle Celalü esas bu havayı oluşturan Allah Celle Celal'ın gücüyle oluşuyor değil mi? Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu yani onun izniyle, onun emriyle bu şeyler olunca bunları dışarı çıkarmazsa kendine zarar vereceğinden dolayı o zaman o kişi günahkar olur. Niçin? Çünkü çişi geldi. Çiş, gidip çiş yapmıyor. O çişi hapsede ede ede ede ondan sonra apantist veyahut da prostat hastalığına sebep oluyor. Dolayısıyla tıbbi yönden tamam mı? önlemler almadığından dolayı o şeyi de zamanında dışarıya çıkarmadığından dolayı. Çişi geldiği zaman çiş yapmadığından dolayı. Osruğu geldiği zaman o osruğu dışarıya bırakmadığından dolayı. işte bu çiş veyahut da o osruğu maddi yönden, tıbbi yönden cesedine zarar vereceğinden dolayı o zaman hava bırakmakta bir beis yoktur. Bizim dinimizde şeriatımızda haram değildir, caizdir. Tamam mı? Ama mustahap olmayabilir. Niçin? Toplumun içerisindeyse o toplumun adetlerinde ayıp olduğu için işte adaptan, edepten dolayı Orada onu yapmak doğru değildir. O zaman ne yapar? Gider şöyle bir kenarda kimsenin işitmeyeceği şekilde orada o havayı çıkarır veyahut da tuvalete gider. Allahu evet. alem. Evet.